Bilgiyi istiyor. Bilgi ise bir kanıptır, sadece bir gözlencidir. Zaman üstüne, sistem üstüne, nitelikler üstüne söyleyeceğini sonradan söylüyor. Bu bilgi, ilk ve zorunlu bir bilginin bilgisinden mahrum olduğu için, hep soyut bir gözlemdedir. Doğadolanlar. Gerçek olanla yakın bir ilişkisi yoktur. İslam nezdinde bilgi, öğrenildiğinde hemen hayata dönüşen, hemen hayatın kendisi oluveren, hayatın bütün evrelerinde, bütün boyutlarıyla tezahür eden bir bilgidir. İslam, önceden bilgiye başvuruyor, bilgiye yöneliyor. Çünkü ezel bilgisi de, Ebed bilgisi de yalnızca onun bünyesinde sarkılır. Bu bünye söylediğini yapmaktadır. Söylediğini yaptırmaktadır. büyümin kendisini kendisiyle ifade edecektir. Varlığını izah yolunda kullanacağı bütün araçlara sahip kılınmıştır. Her sistem, kendisini kendi terminolojisi yoluyla anlatmaktadır. Başka yapılar için üretilmiş terimlere başvurmak, bir aczin ve çekimserliğin giderek bir çirkin öykümenin belirtisidir. Bu acz ve çekimsellik hep bir anlaşmazlığı ve kardeşalığı doğuruyor. Kelimelere ve terimlere İslam hangi anlamları yüklüyorsa, mümin bu anlamları yüklemek ve yüklenmek görevindedir. Büyünün daha doğarken armağanlara boğulmuş olarak doğmaktadır. Doğarken bütün bir ömründe onun olacak değerlerle doğmaktadır. Her bir değer İslam'dan bir parçadır. Kur'an'dan bir parçadır. Bir değeri ihmal eden bütün değerleri ihmal etmiş gibidir. Onların her biri birbirleriyle vazgeçilmez bir biçimde ilgili bulunmaktadır. Erniterik. İnsanın bir beşmesini vermektedir. Bütün durumlarında insanın imdadına koşan nice Rabbani kıymetler vardır. Müminler bu kıymetlerle zorlukların üstüne varacaklar. Bu kıymetler yalnızca bir bilgi düzeyinde kalırsa bir kişide, kalır o kişi kaldır yardım. Müminde can hep teneye ansımaktadır. Tense canı söylemektedir. ...son ve sayılan bir kimliktir onun kimliği. Kimseye gizli kalan bir yanı yoktur. O her yerde... ...ve her zamanda öylece görünecektir. Çünkü mümin... özülmüş, ve aklanmış... ...zorunlu ve geçerli... ...yürürlükte olan bir... ...ilk bilginin varisidir. Arınmak zıdım belirme konmaz. Vakti tutan evler... ...vakti tutan gönüller... Hep bir arınma ameliyesini gerçekleştiren ellerdir, Gönüllerdir. Hep arınarak. Atasözü müsün? Baktım şuamba kitabından, insan yayınladı. <Gülüyor> Sabah kahvaltı ederken bunu dinletmişti bana. Bu şiir Erdem Bayazıt'ın Nuri Pak ile yazdığı bir şiir. Ay pardon. <Gülüyor> ...arasında bir kaçtı. açtık. Siz kahramanısınız... ...çelik dişliler arasında direnen insanlardır. Saçlarınız ızdırap denizinde... ...bir tutan başak. Elleriniz kök sanmış ağaçtır... ...zamana. O inanmışlar çağına. Zaman akar, yer direnir... ...gökyüzü kanat direnir. Siz örümsüz şişeyi... ...taşırsınız göğsünüzde... Karanlığın ormanında iman güneşidir gözünüz. Soluğunuz umutsuz ceylanların gözyaşına çığacak. Gün doğar, rüzgar eser, bulut dolanır. Rahmet şarkısı söyler yağmurlar. Alnınız en soylu isyandır demir kürselere. Gürültü susar, ses donar, sevgi tohumu patlar. ...Sessiz bir bomba konuşur derinlerde. Ey bizim sabır yüzlü toprağımızın sal ağacı! Sen bize hayatsın, umutsun mezarlar kadar derin. Bizi tutan bir şey varsa, dirilten o sensin. ...Üzerinde uyuduğumun yavru kuşların tüy rengi sıcaklığı. Ey damarlarımızda donan buz yüzlü heykeller beldesinden! Yıkıntılar sonrası sarındığım şefkat anası. Hakkı canım... Ee, ...Yaşıyorum şu günlerde. Elbette cenazeler... bir şeylerden ayrılmak... İnsan çok fazla seviyorsanız. Çünkü en ufak alışkanlık bile, acık bir alışkanlık bile e, insanın hayatında derin izdar bırakıyor ve ondan ayrılmak işte kolay olmuyor yaşayanlar bilir. Hali böyleyken, hatırlarsanız geçen haftalarda size şöyle bir şey de demiştim. Allah'ı bir etkiciye benzetmiştim. E, ...eskiler aldığını ve eskiler karşısında yeniler verdiğini söylemiştim. Ama şartın vermek olduğunu, evet iki taraf de. ...istiyorsanız, onun istediklerini vereceksiniz. Eskiler vereceksiniz, sizde eskiler var, onda yeniler var... ...yeniler istiyorsanız, eskileri vereceksiniz. Eskiyen şeyleri vereceksiniz, eskiyen kelimeleri, eskiyen cümleleri vereceksiniz. ...Eskimiş duyguları vereceksiniz, yani kadavraları... ...Ölmüş olan şeyleri... ...Gömeceksiniz. Allah'a havale edeceksiniz. Yoksa yok! Yoksa bir ruh hastası misali... ...Ölülerle dolu bir evde yaşayacaksınız. Kendi yani kendinize konuşacaksınız... ...Ve insan sıcaklığına... ihtiyaç duyacaksınız. Cesetlerin... Soğuklu gün be günü uçacaksınız, gün gün donacaksınız, gün gün umudunuzu yitireceksiniz. Yaralıyor mu? Yanlış bir değerlendirme mi bu, yanlış bir benzetme mi? Ya da benzetmeler manzumesi. Hı? Ve insan bunu yaptığında, yani verdiğinde, ki verdiğinde. Allah'ın, bu duaya icabet ettiğini görüyor, tecrübe ediyor, artık teorik olmuyor. Teorik bir Allah'tan, tecrübe edilen bir Allah'a denilebilir, buna ne kadar doğru bir ifade bilmiyorum. Kendini daha dinç hissediyor, daha yakın hissediyor, daha fazla yaşıyor, hissediyor. Daha fazla emin oluyor. Daha cesur oluyor. ...daha verimle oluyor... ...daha oluyor, daha mütebessin, ...tebessüm eder hale geliyor... ...açıları da selamlar hale geliyor... ...onlara da hürmet eder... ...onları da misafir eder hale geliyor... ...öyle... ...uzatmaya gerek var mı? Ee ben konuştum... ...biraz da siz konuşun bakalım... ...kendi kendinizle konuşuyorsunuz... Biraz da biz de konuşalım, insan ve insan olarak konuşalım. Sloganlardan uzak, klişe cümlelerden uzak, üçüncü şahısları çekiştirmekten uzak. İnsan ve insan olarak... ...islediklerimizi... ...değiştirmeden, çarpıtmadan... ...bir radyoda bir canlı yeni katılıyor gibi değil de... ...telefonla bir insanla konuşuyor gibi... ...o rahatlıkla... ...konuşalım... ...derim... budur arzum... ...tanışmadığım arkadaşlarla tanışmadığım dinleyicilerle tanışmaktır tercihim... ...bunu arzu etmekteyim. daha ...sadece tanışmış olduğumuz dinleyicilerin... ...bu noktada... ...bu isteğimi... ...olgunlukla karşılayacağını, alınmayacaklarını, kırılmayacaklarının ve yeni dinleyicilerin de telefonla canlı yayına katılabilmeleri için meydanı onlara bırakabileceklerini düşünüyorum. Yanılmıyor muyum? Göreceğiz. Bir şarkı daha dinleyelim. Bu gece kastı olarak fazla şarkı dinletmek istiyorum. İşte normalde ben işte... Bir şarkı listesi hazırladım. Sesiniz az geliyor yalnız. E, telefon, şimdi? ha şimdi iyi. Nasılsınız, iyi misiniz? Hamdolsun sizler değilsiniz iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Güvenlik görevlisiyim. Güvenlik görevlilerinden başladık bu gece, hayırdır? Herhalde sab... E, sabaha doğru özel timle bağlarız bu muhabbeti. <gülüyor> Tekirdağ Çerkezköy. He he. Ne kadardı siz güvenlik görevlisi olarak çalışıyorsunuz? Üç yıl. Üç yıl oldu. Nasıl bu teki ilk günler, ilk geceler? Çok şey öğretti mi size? Bir tokat gibi çarptı mı? Üç vardiya çalışıyoruz. Hı mu? Yani. Değişiyor. Var, var. Evet, değişiyor. Hı -hı. İşimiz rahat aslında. Hı -hı. Ben programımız hakkında konuşacağım. Hı -hı. Siz ne kadardır dinliyorsunuz? Ben iki, iki yıldan beri... Ha. Sürekli dinlemiyorum ama yani. Ama iki yıldır dinliyorum. Yani yani. İki yıldan beri dinliyorum. Nasıl güzel. görünüyor yani iki yıldır Tekirdağ, Çerkezköy'den? Genelde güzel. Hı hı. Bir problem var yalnız. Nedir o problem? Bir problem tabii sizden kaynaklanmıyor. Herhalde dinleyicilerden gerek. İki yıldan beri... ...programını... ...seviyeli bir şekilde... ...hiç kimse seyreştirmedi. İzlettiğim kadarıyla. Hı hı. Ben eleştirmeyeceğim, yani eleştirecek kadar dinlemediğim için. Hı -hı. Üzüldüğüm konu bu. Ama dinlediğim kadarıyla da diyorsunuz, anladığım kadarıyla da seviyeli bir şekilde eleştirilmedi. Evet, yani Hı? bizim tarafın insanlarının Hı -hı. içinden hiç olmazsa bir kişi doğru düzgün, yani usulüne uygun Hı -hı. bir eleştiri yapsaydı çok sevinecekti. Bazen öyle oluyor. Yani sizi eleştirmek isteyen insanlar oluyor. Ee, onlar da biraz hatlarını bilmiyorlar. Peki şöyle söyleyeyim. Yani bu eleştirin yapılmasına yapılmasının gerekli olduğuna dair hissiniz nedir? Yani e, dinliyorsunuz. Dinlediklerinizde yani olumsuz anlamda bir eleştirilmesi gereken bir şey var. Bunu mu hissediyorsunuz? Hayır onu demiyorum ya yani şunu ya da şu duyguyu mu yaşıyorsunuz? Ortada sizce seviyeli bir çaba var fakat bu arada kaybolup gidiyor gibi. Evet. Yani tam hı. olarak bunu söylemek istiyorum. Ki e, her hiçbir insan mükemmel değildir. Hı hı. Her insan hatalar olacak. Hı hı. Bu hatalar yapıcı bir şekilde gündeme getirilirse hı hı. muhataplar hı hı. kendilerini yani aynaya bakıp ha, şurada hata yapıyorum. Hı hı. şunu düzeltmem gerekir hı hı. diyebilirim derler hı hı. bizim camianın bu problemi çok kötü hı hı. yani üzülüyoruz ama şey var yani e, hani gayri safi milli hasılardan bahsedilir işte gayri safi bir gıybet oranından da bahsedilebilir hı hı. gayri safi yani saf bir gıybet oranı bu ülkede zannediyorum hiç düşmüyor sürekli yükseliyordu. Yani sizin beklediğiniz anlamda işte nitelikli seviyeli bir eleştirinin olmamasını her şeyden önce bununla izah edebiliriz. Ama bir de şey var. Hı? Bizim insanlarımız işte bir zulüm gördüklerine hani iddia ediyorlar. Hı? Fakat kendi içlerinde acaba biz bu zulme müstahak layık mıyız bu zulme? Hı? Diye hiç düşünmüyorlar. Yani gördüğüm o. Çünkü Allah insanların nasıl, hangi hal üzerinde oldukları ile alakalı yönetim şekilleri onlara veriyor. Biz kendimizi hiç eleştirmiyoruz. Biz eleştiriyoruz. Biz derken şu yani, beni de siz eleştireceksiniz, <gülüyor> ben eleştireceğim. Yapıcı tabii ki. Ve iyi niyet. Ben <gülüyor> en önemli iyi niyet. Hak <gülüyor> niyette olma olmamız gerekiyor, samimi olmamız gerekiyor. Ben Marmara filmi iki yıl İşte diğer programları izliyorum. Doğru bir, bir eleştiriyle karşılaşmadık. Yani biz hiç miyiz bu ülkede? Sonra şunu düşünüyorum. <gülüyor> Bize layık zaten. Bu zulme biz maruz kalıyoruz. Gerçi ben birebir bir pek maruz kalmıyorum ama hı hı. yani içselleştirebiliyorum o. Hı hı. Benim gibi olan insanlara yapılan Yani siz bir ra bu radyoya baktığınızda bir bir dinçlik, bir hareketlilik, bir çalışma, sürekli bir arınma, bir tekamül, bir ilerleme görmüyorsunuz? Evet, göremiyorum, Ve radyonun bu noktada toplumun bir aynası olduğunu. E, tabii arayanlar, <gülüyor> bizden Hı. insanlar arıyorlar, yani insanlar arıyorlar. E, geniş bir, zaten gayet Hı. geniş alanı var zaten. Alan. Bu güzel ama... <gülüyor> Düzgün Güzel oldu da aynı bu alan büyük olmakla birlikte benim umutlarımın umutsuzluğumun büyümesine neden olabiliyor diyorsun. Evet. Aynen öyle oluyor. <gülüyor> Peki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek ümidiyle. İnşallah tekrar görüşürüz. Aynı program. Alın. İyi geceler. Ama e, şu ana kadar konuştuklarımı bağlamaya çalışırsan yani konuş güme gitmesin. Aslında bak, ben o kadar önemli şeyler söyledim ki... ...bunları da ilgilendiriyor, bunların da ilişkisi var demeye getireceğim Hüsnü. Ee, hissetme kabiliyeti çok düşük olduğu zamanlarda... E, ...gündemler hep susun iyi oluyor ve çabuk eskiyor. Ee, hissetmek olmadı yani derinlerde hissedilmediği için... ...çok daha yüzeylerde, çok daha ince bir tabaka gibi kalabiliyor konuşulanlar ve yaşanılanlar. Evet. Çabuk yıpranabiliyor, aşınabiliyor, yokum gidebiliyor. Erensiyon gibi bir örtünün, bir topak örtüsünün kayıp gidebiliyor çok şey. Adem Bey merhabalar, hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Buyurunuz. Esenlerden arıyorum ben. Esenlerden arıyorsunuz? Tarihler içinde birkaç kez koronu izlemeyeceğim. Ee, ondan sonra orada yayınlanır bir geçiriz, vurdunca bir tek dinlemedik mi? Hı hı Veya Tarif Tufan sayıcı Hatta İstanbul'a gelmez Yazık gelen bir tanesi Programlar Dinleme fırsatı bulmam Hı hı Ne kadar oldu İstanbul'a geleli? İki hafta oldu daha önce iki sene kalmıştım Dersane-i Mersin'e gittim İşte sınavlara girdik buraya geldik Hı hı ee, İşte ilk önce bir şeyler aldık ee, Yani işte vahiy ile tanışma ortası. Hı hı ee, ondan sonra farklı bir dokuma girdik, Hı -hı. İşte, bu sefer e, e, olayları daha farklı sorgulama imkanına sahip olduk. İşte orda e, birkaç programın üzerine, yine çok kullandığım kelimeler, işte, akletmek noktasında, Hı -hı. bu sefer sorgulamaya başladık. E, Aldığın kişileri işte, sorguluyorsun. E, mesela işte, namaz kilesi, ne ki, namaz kilesi Allah'ın emrettiği Birinci ne bu. Sonra ikinci ne sormaya başladım. Hayatın bütün e, yönlerini kapsamaya başladı benim hayatımda. E, ne Allah namazı emretmiş? Burada tıkandığım için yani boşalıyorsun. E, Sorguladığın zaman o aldığın şeyler seni tatmin ettir. O ikinci soruya cevap bulmak çok güç veriyor. Ben sürekli arayışı gidiyorsun. İnsanın de ediyor. E, sosyal çevre işte... Diğer faktörler, seni şekillenmesi çok büyük etkeni. Bir noktada onlardan kurtulmak. Sadece kendine karşı özgü davranmak. Onunla çok zorlanıyor. Ekkişilik geliştirmek, kişilik sahibi olabilmek. Yani artık, Hı -hı. E, bunlar bazen düşünüyorum. E, sorguladır da, e, acı çekiyorlar. Diyorum, Peygamberin ihtiyacı da bu acı ki de bir noktada yaklaşıyorsak e, o beni biraz rahatlatıyor hı hı. E, ama işte var e, boş yere e, bazı yerlere işte, gittimek işte, işte sürekli bir kerifle önünü göremiyorsun hı hı. kendini geliştirme açısından e, sosyal bir ortam yok daha önce işte hayatında e, kişilik olarak aldığınız zafiyetler var hı hı. onları terk etmek hı hı. Henüz yaş, dolgunlaş alıncı olmasına Bir 1 yıl bulabilirim Yaş kaç adem? Yaş şu an 21 21 yaşındasın Yani bu kadar e, umutsuzluğa kapılman için ya da panik yapman için erken bir yaş diye söyleyebilirim Ben e, ne zaman bu şeyler ilgili yaşındasın? Siz söylediğinizin aynı şeyi söyleyebilirim Ben senin için söylüyorum yani e, durmaman gerektiği için yani şu anda normal bir süreç bu. Bu yaşlarda insanın bu kadar çok sancı çekmesi normal. Insan, Doğal mı sancı çekilmesi? Yani, bir insanın kişiliğin oturabilmesi o kadar kolay değil. Yani bir e, işte klasik örnektir. Fatih İstanbul'u <gülüyor> yemebiliyor musunuz? <gülüyor> yemebiliyor musunuz? Evet böyle derler. Yani sen onu yetiştiği tahtlarda yetişmiyorsun. Onun yetiştiği çevrede yetişmiyorsun. Yani sen yaşadığın toplumda 20 yaşına kadar adam yerine konmuyorsun, 18'e kadar adam yerine konmuyorsun. Daha 18 diyorsun, 20 mü diyemiyorsun. Hatta birçok yazı 20 diyorsun. Askerlik geldiğinde seni adam yerine konmuyorsun. 20 yaşına kadar step bekliyorsun? 20 yaşından geldiğin yani askerlik geldikten sonra birden herkes senin üstüne uçuşuyor. Yani bu noktada şeyleri biriktirmeye imkanın olmuyor. Senin özel gayret sarf etmen gerekiyor. ...bir şeyleri biriktirebilmek için. Ya bunları yapmaya çalışırken... ...bir sürü tutarsızlık göreceksin... ...kendi hayatında. Görüyorsun da. Ben de korkuyorsun ya ben işte... ...toplumun... ...yolunu terk ettim. Memnun değilim yani bunu eleştiriyorum. Burada birçok tutarsızlık görüyorum. Ailemin çizgisi, ailemin bana teksif ettiği... ...yaşam tarzı da çok tutarsız geliyor. Çok derinliksiz geliyor. E bir yola girdim ama... ...nereye gittiğini de bilmiyorum. Şimdi belli zamanlarda bu ve benzeri kaygıların, soruların e, bir çığlık gibi insanın elini kolunu bağlaması, dizlerini etmesi çok normal. Ha, ben şunu de, durursan düşersin. Yani burada şu da söylenebilir, bir açık zannediyorum bu. Sen düşünmeye başlamakla, sorgulamaya başlamakla kaplanın kuyruğunu tuttu. Kaplanın kuyruğunu bırakırsan şu an şu anda en gözün açıldı tabiri caizse. Sen e, etrafındakiler gibi yaşayabilir misin? Yani her gün spor gazetesi alarak spor gazetelerini en icaritine kadar okuyabilir misin? Denedim mi bunu? Yapabiliyor musun? Hayır. Yani yapabileceksen dön. Yapabileceksen dön. Yani dönebilecek noktam varsa, ha, yola devam etmek istemiyorsan, korkuyorsan Dön. Ama bunu yapabileceğini zannetmiyorum. Yani kaplanın kuyruğunu tuttum bir kere bırakamazsın bunu. Bırakır... Bile o Bırakırsan, kaplan yer seni. Ya işte bu, ee... Ha şu var, kaplanın kuyruğunu sürekli tutacaksın, seni sallayacak, savuracak, dolaştıracak ama kaplan yorulacak sonunda. E, i̇taat edecek. İnsan ee, Yani bundan benzer iki ne kadar? Hı. Ee, artık ailemdeki işte, kardeşlerime kötüye ee, gör. Bundan sonra işte ben sizi kalbimizi Yani kendi. Mesela ben, ben öyle anlattım, anlamlandırıyorum. Belki öyle değil. bizim kendi ne istediyimiz, kalbimizi O yüzden beni hoş karşılayabilirsiniz. Yani istiyorum. Biliyor Psikolojik bir savunma yapıyorum.